Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Hakan Kodal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Hakan Bey. E, hoş bulduk. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Ee, sizden bahsedeyim. TomTom -tom Design Management Başkanısınız. İcra Kurulu Başkanı. TomTom Gardens'ın yaratıcılarındansınız. TomTom Tom Gardens TopTom Mahallesi ile ilgili konuşacağız yakın zamanda da bir etkinlik var onlara değineceğiz yaratıcı ve tasarım odaklı bir mahalle olduğu için benim programıma konu olarak uygun olur diye düşündük ama öncelikle çok farklı yerlerden dinleyicilerimiz olduğu için İstanbul'da bile olsa o bölgeyi bilmeyenler olabilir TomTom Mahallesi Listerken tam olarak nereyi anlatıyoruz? Ondan bir başlayalım. Ee, tabii ki Tomtom e, Mahallesi e, Galatasaray'la e, Karaköy arasında. Tophane-i Amire'den yukarı çıkarken e, Çukurcuma'ya gelmeden e, karşınıza çıkan mahalle Tomtom Mahallesi. E, esasında içerisinde konsolosların, İtalyan konsolosluğunun, e, Fransız Sarayı'nın, ee, İtalyan Lisesi'nin yani yabancı e, e, konsoloslukların ve okulların bulunduğu e, bir taraftan da Çukurcuma ile komşu bir mahalle. Ee, dikkat ediyorum da anlatması zor. Ee, çok keşifçi kişilerin biraz daha fazla bildiği bir yer. O yüzden İtalyan konsolosluğu herhalde... Daha kolaylaştırıyor işi vize almaya gidenler varsa ama çok şirin bir yer o boğaz kesenden çıkabilir insanlar. Tophaneyi amirenin oradan çıktıktan sonra da yokuşun başına gelmeden hemen oralar diyebiliriz. Özellikle bu dört gün boyunca bulmanız daha kolay olacak çünkü şu anda tasarım Tomtom sokakta var 19-22 Ekim. İçerisinde bugün ve pazara kadar devam edecek. O yüzden de o zaten kalabalığı takip ederseniz bu bu aralar bulursunuz. Ama sonrasında evet en kolayı ya Galatasaray'dan aşağı doğru Tophane-Yamiri'ye doğru yürüyeceksiniz. Ya da Tophane-Yamiri'den yukarıya doğru Galatasaray a. Evet. Peki diğer mahallelerden farkını anlatalım biraz. Hem dokusuyla hem tarihiyle. Niye daha... ...tasarımı çekiyor veya niye cazibe merkezi oluyor ondan bahsedelim. Ee, özünde e, biz beş sene önceki bu mahalleye yatırım yapmaya başladığımızda e, şunu fark ettik. E, herkesin yani sizin de bahsettiğiniz gibi öyle kolaylıkla bulamadığı e, bir yer... Bunun getirdiği o büyük mağazalar veya ticari birimlerin yerine daha sanat galerilerinin, daha genç tasarımcıların, daha kafelerin bulunduğu, daha fiyatı makul bir bölge olduğu için de tasarımcıların esasında özünde olduğu bir mahalle. Ve biz beş sene önce buraya gelip de başladığımız zaman önce hani konut yapalım derken sonra dedik ki bu mahalle başka bir mahalle. Esasın çok yakın, keşfedilmemiş. Ve TomTom'un da bir şeyi yok. Hani bir algısı yok. E, beyaz bir sayfa. E, hani bir sürü semti ben size söylesem aklınıza bir şeyler gelir. Ama TomTom'la ilgili bir şeyin gelmemesi bir avantaj da hepimiz için. E, o yüzden de e, o mahalleye biz aşık olduk. Önce ofisimizi, sonra evimizi taşıdık. E, bugün bak bakıyorum ben. E, gerçekten zaten kendi trendinde giden bir mahalle. Bugün belki bazı mağazalar açılıyor kapanıyor ama hep açılanların profili aynı. Yani tasarımcılar, genç tasarımcılar, sanat galerileri. O yüzden de bu doku dünyadaki örneklerine de baktığımızda bir sürü yerde de var. Yani bugün Camden Market'a gidiyorsunuz mesela orası da böyle. İşte Milano'nun Zona Tortona bölgesine gidiyorsunuz. Mare'ye gidiyorsunuz, Meatpacking'e biz onu hissettik o bölgede. Ve zaten olan bu oluşumu bir şekilde bunun akımına kapıldık diyebiliriz. Bir de Renzo Piyano oraya Whitney Müzesi koysa güzel olurmuş aslında ee, inşallah. Belki de ama şimdi han Mertekin bir proje yapıyor. <gülüyor> ee, gerçekten e, İstanbul'un böyle ender projelerinden bir tanesi olacak. Tom Tom Corners diye bir proje. Bu sefer Gardens'dan sonra. Ee, çok e, değişik bir mimarisi var. Dikey bahçeleri var İstanbul'da. Ee, Avluya mesela postmodern bir yorum getiriyor. Yani belki de hani e, o sizin tabii ki e, Ahan ödüllü bir mimarımız ama hani belki e, o kadar meşhur olmayabilir dünyaca. Ama e, bence kendi ölçeğinde güzel bir şey olacak. Peki e, İKSV geçen sene miydi? Ya da ondan önceki sene e, örnek yaratıcı mahalle seçmişti. TomTom Mahallesi'ni. Neye göre belirlemişti onu? Evet. Birincisi yani bir kere bizim için çok önemli bir şeydi bu. KSV ki hani diğer mahalleler hani Karaköy vesaireydi. Yani yıllardır herkesin konuştuğum bir mahalle. Gelip baktıkları zaman burada esasında cidden o yaratıcılığın olduğunu gördüler. Tabii bizler de onlara... Neler yapabileceğimizi hangi mekanları tahsis edebileceğimizi e, gösterdikten sonra hiç tereddüt etmediler ve geri dönüp onlar adına da biz mahallede e, ki işletmecilere e, tasarım mekanlarına gidip tek tek konuştuk ve beraber yaptık o işi. ...ve güzel de bir iş çıktı beraber. Yani tasarım olması, sanat olması mı e, kriter oldu diyebiliriz. Kesinlikle, biliriz. tasarımcıların ve e, sanat galerilerinin olması... ...yani yaratıcılığın olması zaten özünde biliyorsunuz... genelde ya genç tasarımcılar vardır... ...ya sanatçılar vardır. Bu ikisi birlikte e, Hı -hı. o yaratıcılığı e, malzeme oluştururlar. Hı -hı. E, yeteri kadar da var bizim mahallemizde. Peki, e, tasarım mahallesine dönüştürme hedefi var... Bundan tam olarak ne anlamalıyız? Esasında tasarım mahallesini dönüştürme hedefi değil de zaten oluşan o tasarım mahallesini daha güçlü kılmaya yönelik bir hedefimiz var. Hı hı. Ee, bunu anlatmak için belki de gidip bunun benzerlerine belki İstanbul'da bunun benzeri yok Türkiye'de. Ama gidip bugün biraz önce söylediğim Soho'ya, Mintpacking'e, Milano'nun sokaklarında Breda'da örneğin veya Zona Tortona'da dolaştığınızda nasıl bir hissi? içinizde varsa sanat galerilerinin, tasarım mağazalarının yeme içme mekanlarının esasında tasarım her alanımıza giriyor yani onun dükkanların önünde dolaştığınızda bir tasarım dokunuşunu görüyorsunuz bir endüstriyel tasarım olabilir mobilyacılar olabilir, moda olabilir çok farklı alanlarda o yaratıcılığı hissettiğiniz mahalleler hı hı. zaten olan bu trend var olan TomTom Tom mahallesinde bizim yaptığımızda bunu güçlendirebilecek etkinlikler yapmak hep beraber mahalleliyle veya yaratıcı olduğunu düşündüğümüz örneğin tasarım vakfıyla iş işbirliği yaptık işte contemporary İstanbul'la işbirliği birliği yaptık fashion incub İstanbul moda akademisiyle ile işbirliği yaptık yani farklı yaratıcılarla hep beraber bunu yaparak dönüşümü değil zaten oluşan bir trendi hızlandırmaya çalışıyoruz diyelim. Peki böyle bir trend başladığı zaman bir yükselişe geçiyor. Ondan sonra o orayı orası yapan insanlar oradan çıkmak zorunda kalıyorlar. Malum nedenlerle. Çünkü işte fiyatlar yükseliyor. Onlar orada barınamamaya başlıyor. Bunun önüne geçmek mümkün mü? Evet. Tabii ki %100 mümkün değil yani bu kaçınılamaz belki bir şey ama yavaşlatmak ve en azından içinde değer katabilecek unsurları tutmak için de çaba sarf etmek veya bunları sübvanse etmekle ilgili bir konu bu da bir ölçekle olabiliyor ancak. ...yoksa hani sizin tek bir tane mağazanız var... ...en yüksek kirayı veren kimse ona veriyorsunuz... ...sonra bir gün işte o sanat kredisi bunu ödeyemiyor... ...yerine bir kafeye veriyorsunuz örneğin... ...bunu bizim en azından şöyle bir şansımız var... ...hani TomTom bölgesindeki bizim de ticari bir sürü mekanımız var... ...ve bunların yaklaşık 20 küsür... ...bunların içerisinde en azından değer katabileceğini düşündüğümüz... Örneğin şu anda bile en yüksek kiraya veren değil de en iyi buraya değer katabilecek bir mesela sanat galerimiz var bir tanesi. Bir diğeri bir tasarım mahallesi. Bir diğeri işte Apple Ever Paper gibi hani bir kağıt e, tasarımıyla bugün e, e, Louvre Müzesi'ne e, veya Avrupa'daki seçkin yerlere ihracat yapan bir marka. Sormayın hastasıyız ya. Apple Ever Paper'ın değil mi? Evet yani evet. özellikle gelmişliğim vardır oraya işte bunları inanın yani onun yerine bir antikacıya daha yüksek veya bir kafeye daha yükseğe verebilirdik belki ama yapmaya çalıştığımız en azından kendi sahip olduğumuz bizim karar vereceğimiz o 20 küsür tane mekanda seçici olmaya çalışmak artı mahallemizde böyle enteresan böyle vakıflara ait yerler var onların içerisinde de işte demircimiz yorgancımız kalaycımız gibi şeyler de var hani ee, esasında bu esnaf ve oraya değer katan unsurları mümkün olduğu kadar desteklemek lazım gerektiğine ben de inanıyorum. Ama sonunda bir dönüşüm olacaksa e, yani e, hani sizin düşüncenizle pahalanıp daha e, farklı markalar girecekse bilekçi olmazsa o girenler bizimle aynı dokuda olsun onu istiyoruz. Çünkü bunun çok örneğini gördük. Başımıza geldi insanlar bir yeri keşfediyorlar orayı tasarımcılar veya daha samimi bir üretici zanaatkar kesim o dokuya getiriyor sonra da gitmek zorunda kalıyorlar sonra insanlar yeni bir yerin arayışına başlıyor şimdi artık sınırlara gelmiş durumdayız zaten diye düşünüyorum evet. peki Şeyi de merak ettim, şimdi çok yakın zamanda bir etkinlikler olacak ama eskiden olduğu gibi herhalde bir ay, iki ayla veya kısa bir dönemle sınırlı kalmayacak. Ondan da bahsedelim ama önce isterseniz bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Tabii ki. Tamamdır. <gülüyor> all the one to the other, the one, the ones, what the reeds to the river, what be Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Walk the Reads'i dinledik Röne Aubrey'den. Ee, konuğum Hakan Kodal'la birlikteyiz. Ee, Tom Tomtom Mahallesi'ni konuşuyorduk. Tomtom Mahallesi'nin e, daha da bir tasarım mahallesi olmasından alternatif bir yaşam alanı diye görüyorum ben İstanbul'da. Ee, benim çok sık gittiğim, sevdiğim yerlerden biri. Arkadaşlarımı götürmekte zorlanıyorum, ee, ikna etmekte. Ama onlar da herhalde biraz daha canlanınca geleceklerdir. Bir takım etkinlikler var yakın zamanda. Ondan bahset. Kendini izle adı. Tasarım Tomtom Sokak'ta şu anda 19 ve 22 Ekim gerçekten kaçırmamanız gereken bir organizasyon. İlk defa biz bunu bundan bir yıl önce yaptık. Bahar Korçan ve Serra Arıkök ve Ayşegül Temel beraber dördümüzün bir projesi bu. Daha önce Galata Moda yapan Bahar Korçan'ı ikna ettik ve dedik ki bu sefer Tom Tom'a özel bir şey yapalım. E, tasarımla ilgili ve bu dört gün boyunca yüzün e, üzerinde tasarımcı e, sadece tasarımcılar değil e, 50'ye yakın sanatçı e, aynı zamanda sergiler olacak e, 50'ye yakın konuşmacı ki bu konuşmacılar içerisinde Ömer, Madra, Özlem Gürses, e, Levent Erden, Hande Akın gibi e, konuşmacılarımız da var yaşamı tasarlamaktan e, lezzeti tasarlamaya e, ...ilişkilerde yaratıcılığa... ...yani yaratıcılığı ve tasarımı konuşacağımız... ...sohbetler var. E, aynı zamanda müzik var. Nardis Jazz... E, ...iki akşam e, TomTom'da olacak... E, ...iki tane e, çok iyi... kuartet e, e, yer alacak... ...programda... E, sokakta müzik var farklı mekanlarda 7-8 tane mekana yayılmış vaziyetteyiz İtalyan Lisesi de bunlardan biri TomTom Tom Kaptan Sokak ve etrafında tam bir şenlik kafası geçen sene ilk 12 bin kişi gelmişti bunu yaptığımızda geçen yıl Ekim ayında Mayıs'ta 20 bin üzerinde geldi bu sefer 30 bine göreceğiz gibi görünüyor cıvıl cıvıl herkes sokaklarda dolaşıyor çok keyifli bu bize inanılmaz bir cesaret verdi yani bir yılda bu noktaya gelmiş olmamız ee, ve aynı zamanda tabii çok farklı e, dernekler de bunu e, destekliyor. Moda Tasarımcıları Derneği örneğin bir design zone yaptığı e, 12 tane moda tasarımcısıyla Mehtap, Elaidi, Bahar Korçan e, gibi e, tasarımcıların da bir araya geldiği bir bölge yarattı. E, bunun dışında hiç aklınıza gelmeyecek e, örneğin endüstriyel tasarım otomotiv ve elektronik alanında da e, tasarımları e, yani tasarım deyince biliyorsunuz onlar da var e, herkesin bir arada olduğu genç tasarımcıyla e, bilinen markaların e, ve e, aynı zamanda genç sanatçılarla bilinen sanatçıların e, karışık olduğu e, bir e, organizasyon. E, Ekim ve Mayıs aylarında yapıyor olacağız biz bu organizasyonu düzenli bir şekilde e, ve e, o sokaktaki o duyguyu görseniz insanlar gelip ya nasıl böyle bir şey deyip böyle gözleri duygulu bir şekilde teşekkür ediyorlar o bizim için en büyük bir haz diyor e, diyebiliyorum diye o yüzden de mutlaka kaçırmayın 19-22 arası mutlaka uğrayın değil mi peki e, şimdi Macaristan'daki 8. bölgeye baktım. Onlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerle bir olmuş. Sonra suç oranı çok artmış oralarda. Fakat kafaya koymuşlar. Hani biz burayı değerlendireceğiz diye. Hem gayrimenkul açısından hem de kültürel ve finansal açıdan kendi ayakları üzerinde duran bir yer olsun diye 2004'ten beri çabalamışlar ve sonunda tutuyor maya. Bayağı bir yatırım yapıyorlar ve şey de baktığınız zaman kombinasyonla işte öğrenciler var illaki yine tasarımcılar var vesaire. Dolayısıyla East End'de de baktığımız zaman İngiltere'de orada da öğrenci ve tasarımcıyla başlıyor. Berlin'de yine aynı şekilde ve sokak satıcılarının geldiği zaman tam canlanmış oluyor bir yer. Şimdi orası yani Tomtom Mahallesi'ne baktığımız zaman hem bir güvenlik var bir tarafta çünkü hani elçilikler var. Bir tarafta bir mahalle kültürü var başka bir şey. Bunları herhalde yönetmek zor olacak diye düşünüyorum. Bir örnek vermek istiyorum. Edmondo de Amesis'in bir güzel bir lafı var. Diyor ki. İstanbul önünde şair ile arkeologun, diplomat ile tüccarın, prenses ile gemicinin, kuzeyli ve güneylinin hepsinin aynı hayranlık duygusuyla haykırdığı evrensel ve son derece büyük bir güzelliktir. Bütün dünya bu kentin dünyanın en güzel yeri olduğunu düşüncesindedir. Esasında bu çeşitlilik o değeri yaratıyor ee, ve biz bu etkinliği yapmaya başladığımızda e, sonuna doğru seyyar satıcılar geldi Tophane'den. E, tatlı satan bir e, bir amcamız e, biz dedik neden gelmedim bu ana kadar Dedi ki taksiciler yolu tıkadığım için gelmemi istemiyorlardı e, yani e, o yüzden de bu çeşitlilik bizim için çok önemli diye düşünüyorum e, şu anda e, esnafımız e, o kadar mutlu ki böyle bir organizasyon yaptığımız için e, her bitişinde ne zaman yapacaksınız diye söylüyor bize bu e, Gidip biz mesela bakkalları diyoruz ki bu etkinlikte e, lütfen fiyatları arttırmayın. Yani çünkü o 30 bin kişi geldiği zaman e, doğal olarak e, eskiden e, 0.50 kuruş olan e, su 1.5 lira olabiliyor. Fırsatçılar. E, e, ama onlar bunu sahiplenmiş vaziyetteler. Yani, i̇yi o zaman. Kendi aralarında bir oto kontrol mekanizması var. Yani o anlamda ben e, iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. E, bir mahalle olma yolunda o çeşitliği. Bir arada yönetmek esasında kolay değildi bizim için ama sanıyorum herkes sahiplendi zaten işin manevi tatmini inanın maddi bir şey düşünerek bunlara yap yapmıyoruz. Çünkü İstanbul'un böyle bir tasarım mahallesine de ihtiyacı var yani hepimizin böyle şeylere sokağa inmeye ihtiyacı var hep suni mekanlardan sıkıldık galiba. Şimdi gençlerle konuşuyorum da dediler ki bu işte son terördür, politik olaylar vesaire. Biraz nişan taşı ve etilere sıkışıp kalmışlar. Peki dedik hayatınızdan ne eksildi? Renk eksildi dediler. Yani burada çünkü daha spontan, daha öngörülmedik şeyler oluyordu veya daha değişik bir şey. Şimdi nişan taşı ve etilerin belli normları, kuralları var. o şaşırtıcı ve keyifli gelmiyor insanlara. Tamam rahat hissediyorsunuz ama buralar daha keşif alanları. O yüzden tekrar hayatımıza, yaşam alanlarımıza girmesi bence iyi olacak diye düşünüyorum. Öbür taraftan da bu yer ticari de tabii ki de yani ticari de olacak ama asıl varlık sebebi ne olacak? Yani bizim hayatımıza ne katacak? Mahallenin yani o ekosisteme ne katacak? Bu çok önemli kesinlikle bu günden itibaren TomTom Tom Design Hub diye bir platformun lansmanını yapmış oluyoruz. Bu bu bir platform. Bunun içerisinde bizim mekanlarımız olduğu kadar mahallenin mekanları da var. Biz onların sesi olacağız. Biz onların ayakta kalması ve bir arada bir şeyler yapmamız için bir platform oluşturduk. Bunun içinde e, örneğin o, o mahalledeki yapılacak sanat etkinliklerini organizeyecek sanat galerilerinin de haberlerini bu platformda topluyor olacağız. E, oradaki örneğin ta, genç tasarımcıların yaptığı e, de, defileler olabilir, etkinlikler olabilir e, veya konferanslar olabilir. Örneğin Masumiyet Müzesi de bizim mahallemizin TomTom Tom Design odunun bir parçasıysa, ee, İtalyan Lisesi içinde bir tanıtım yapılıyorsa Venedik Sarayı içinde ee, bunları sahiplenerek hep beraber zaten öyle o renklilik oluşuyor ee, ve bunu e, en azından e, arzumuz bunu organize ederek sürdürülebilirliği sağlamak tabii ki sonunda bir ticari kaygı var. Yani ticari kaygı olmuyanı da zaten. doğru değil. Hmm. Yani hmm. çünkü sürdürülebilirlik yok. Yani istediğiniz kadar edin. Yaşatamıyorsanız mümkün değil. Onu o anlamda bizim hedefimiz bu TomTom Tom Design yani TomTom Tom tasarım mahallesinin bu platformunun da kullanarak sadece yılda iki tane tasarım TomTom sokakta bunu sürdürmek değil, bütün yıl yayılı. İşbirlikçi halinde şu anda konuştuğumuz bizle beraber bunu yapacak bir sürü kuruluş var. Onlarla beraber sanat tomtom sokakta diyeceğiz. Eee Moda tomtom sokakta diyeceğiz. Gurme tomtom sokakta diyeceğiz. Müzik tomtom -tom sokakta, tom -tom sokakta diyeceğiz. Yani esasında hayat sokakta diyeceğiz. Yani hepimizin bundan kaçmaması lazım. Gençleri, farklı kitleleri buluşturacağımız yerler sokak ve sokağa da sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Kaçmamız gerektiğini değil. O anlamda herkesi tomtoma bekliyoruz. Tarihi de tekrar edelim mi? 19-22 Ekim. Tasarım TomTom sokakta Ama daha çok şey yapacağız Mutlaka takip edin Çok teşekkürler geldiğiniz için Hakan Bey Hakan Kodal konuğumdu TomTom Design Management İcra Kurulu Başkanı TomTom Gardens'ın yaratıcılarından Bu etkinliğe de Herkes buradan davet etmiş Olalım Biraz sokağa çıkalım Kumandada da Ömer'e çok teşekkürler Geldiğiniz için teşekkürler bir sonraki programda da görüşmek üzere Hoşçakalın diyorum Hoşçakalın teşekkürler Biyofilya Doğayla diğer canlılarla Kültür ve tasarımla kurulan Özenli ilişkiler üzerine bir program Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyidir.